Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in <gülüyor> Sevgili arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte inşallah e, İmam Gazali'nin İhya İhyaülümiddin isimli eserinden e, Namazın Batıni Şartları bölümünden Efendim e, kalp huzuru konusunu işlemeye çalışacağız <gülüyor> Çünkü Biliyorsunuz kendisi uzun uzadıya bundan bahsetti önceki bölümlerde. Ve kalp huzuru dediği şey aslında hep söyledik. O anda orada olmak. O anda orada olmak. Yani ne yaptığımızın bilincinde olmak. İşte kıyamdayken ne demek istiyoruz? Tekbir alırken, ellerimizi kaldırırken ne demek istiyoruz? Yani... Biz bu işleri yaparken, dilimiz bu zikirleri, bu duaları, bu sureleri okurken, işte Allah'a yalvarırken, yakarırken bir niyazdır, bir münacattır çünkü namaz. Bunları yaparken kalbimiz nerede? Yani kalbimiz o anda orada mı? Bu huzur deyince biz şey anlarız bugünkü Türkçe'de. Yani böyle sakin, mutlu, dingin, endişesiz olmayı anlıyoruz. Halbuki kalbin huzurda olması, yani kalbin de o anda orada olması demek. Hani birinin huzurunda bulunmak şeklinde düşünün buradaki kelimeyi huzur kelimesini. Yani kalp huzurunu sağlayan sağlamaya yarayan faydalı ilaç mesela bugünkü başlığı ne demek istiyor? Yani sen namaz kılarken nasıl ne yaparsan nasıl bir yöntem uygulayalım ki kalbimiz de o anda orada o huzurda bulunduğunun bilincinde olsun. İşte bunu birlikte işlemeye çalışacağız. Yine her zaman olduğu gibi efendim nimeti takdis babından olmak üzere efendim bu fırsatı veren Başta Rabbimiz tabii ki ona hamd ediyoruz, ettik zaten biraz önce. Ama e, bu vasıtaları, bu mecraları bizlere tahsis eden e, efendim Türkiye Diyanet Vakfı Kagem e, şu İstanbul Şubesi'nde çalışan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Cenab-ı Hak onların da işlerini rast getirsin. Ve Rabbimden en büyük niyazım başta kendim adına, sonra bu mecralarda e, iyi şeyler yapmaya çalışan herkes adına bize verdiği bu nimetleri letus أَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنٍّ diyor ya Rabbimiz o gün kıyamette bütün nimetlerden sorulacaksınız diyor. İşte bu teknolojik imkanlar bu erişim imkanları bunların hepsi birer nimet. Efendim bu nimetleri Rabbimizin razı olacağı şekilde kullanmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin inşallah. Ve bizim göremediğimiz, bilemediğimiz o yüzden de tahmin edemediğimiz, tahmin edemeyeceğimiz için de korunamayacağımız şerleri varsa, o şerlerden de yani bu mecraların bize ulaşacak şerlerinden de Rabbimiz cümlemizi sizleri ve bizleri muhafaza buyursun. E, niyetlerimizi her zaman tasih etmeliyiz arkadaşlar, yani gözden geçirmeliyiz. Ben niçin burada bu işi yapıyorum? Siz niçin şu anda buradasınız? İşte bu sayfayı yöneten arkadaşlar niçin bunu yapıyorlar? Zaman zaman bunu gözden geçirirsek ve oradaki ufak tefek baş göstermeye başlamışsa eğer nefsani şeyler, onları tekrar bir törpüleyip tekrar ihlasa, tekrar Allah'ın rızasına dönersek, onu becerebilirsek, inşallah o şerlerden de Cenab-ı Hak bizi muhafaza buyuracaktır. Efendim, e, İhlas'la ilgili çok sevdiğim bir alıntı var. Belki 500 kere söyledim çeşitli e, mecralarda. E, size de tekrar edeyim. Haris El Muhasibi diyor ki, bir şeyi, herhangi bir şey yani. Siz şimdi hepiniz kendinizi düşünebilirsiniz burada. Mesela hasta bakanlar var aramızda. İşte ailesine yardımcı olanlar var. İşte ne bileyim aile içindeki problemlerde alttan alan sabırla, yumuşaklıkla davranmayı tercih edenler var. Hastalıklı, marazi bir şekilde demiyorum yani bilinçli bir şekilde. Efendim ne bileyim işte çocuğuyla küçük çocuklarıyla uğraşanlar ilgilenenler var zaman zaman bana fotoğraf atıyorlar yani hangi şartlarda dinlediklerini gösteriyorlar çeşitli çeşitli şekillerde başkaları için Allah için bir şeyler yapanlar var işte diyor ki harisel muhasibi senin o yaptığın şeyleri Allah için yaptığın nereden bilinir takdir edilmediğin zaman rahatsız olmuyorsan diyor. Ben gerçekten hayatım boyunca hep gereğinden çok takdir edildiğimi düşünüyorum. Yani edildiğimizi düşünüyorum bizlerin, biz vaizlerin, bu alanda hizmet eden herkesin. Milletimiz çok kadir şinas bir millettir, hak şinas bir millettir. Efendim çok takdir görüyoruz. İşte hep endişe ederim ki acaba ahirete bir şey kalıyor mu diye. İnşallah kalıyordur. Ee, Cenab-ı Hak bu takdirlerle oyalananlardan da etmesin hiçbirimizi inşallah. Takdir görenler de bilsinler ki o takdirlerin fazlalığı da bir imtihandır yani. Ee, ona o, o böyle bir şeye dönüşmesin, bir bağımlılığa, bir e, mutlu olma aracına dönüşmesin. Bilelim ki bütün takdirler, insanlardan gelen bütün takdirler e, bir nevi eşantiyon kabilindendir arkadaşlar. Asıl olan değildir yani. Asıl amaç e, Cenab-ı Hakk'ın Rabbimizin, e, rızasıdır e, eğer herhangi bir mecrada herhangi bir mevkide e, onun razı olmayacağı onun gazabını çekecek herhangi bir şey söylemiş veya yapmışsak bundan Allah'a sığınıyoruz bunun neticelerinden Allah'a sığınıyoruz efendim e, Rabbimiz layık olmadığımız halde bize kendisini anlatma imkanı verdi e, o halde bizi buna layık hale getirsin ki bizim eksiklerimiz yüzünden efendim insanlar Allah'ın dininden e, iraz etmesinler inşallah öyle diyelim efendim kalp huzurunu sağlamaya yarayan faydalı ilaç yani namaza durduğumuzda ne yapalım ki kalbimiz de o anda orada olsun kalbimiz de o huzurda olduğunun bilincinde olarak e, bu namazı eda edebilsin bunu nasıl tedavi edebiliriz eğer kalbimiz çok dağınıksa her yere gidip geliyorsa, işte e, kalbimiz dediği düşüncelerimiz yani. Çok dağınıksa, her yere gidip geliyorsa bununla nasıl baş edeceğiz? Bakalım ne diyor Gazali? E, müminin büyüklüğünü bilerek Allah'ı anması, ondan korkması, onun rahmetini umması, kusurlarından ötürü ondan utanması gerekir. Şimdi sabahleyin de e, Esma-i ile ilgili e, yazıları toparlıyorum. İnşallah yazıları. E, Basacak onu arkadaşlar. Son işte giriş kısmını yazıyorum. Orada tekrar hatırıma geldi. Şimdi burada da tam yeri. Arkadaşlar Cenab-ı Hak'tan hakkıyla utanabilmek, hakkıyla demeyelim yani o çok büyük bir mevki. En azından bizim yapabileceğimiz kadar yani Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü kavrayıp, ululuğunu kavrayıp yani ben şimdi kimin huzurundayım, işte kiminle konuşuyorum, Kur'an okuyorum, kimin sözünü ben okuyorum yani şu anda kiminle mükaleme halindeyim. Rabbi konuşmak isteyen Kur'an okusun diyor ya Efendimiz. Bunu idrak edebilmekte çok önemli bir elimizde aracımız var arkadaşlar. O da Esma-i Hüsna bilgisi. Her zaman söylüyorum. Bakın Esma-i bilgisi hem bizim zihnimizde Rabbimizin doğru bir şekilde doğru inançlar halinde oturmasını sağlar. Yani e, akait ve kelam alimleri bize söylüyorlar. Cenab-ı Hak hakkında vacip olan sıfatlar var. Caiz olan sıfatlar var. Mümteni olan sıfatlar var. Şimdi dersimiz o değil o yüzden oralara girmeyeyim. Bütün bunların yani ben Allah hakkında neyi düşünmek zorundayım? Neyi düşünmem yanlış olur? Neyi de düşünürsem cahiz olur. Bunları bilmek. Efendim ben nasıl bir Rabbin kuluyum? Benim Rabbim nasıl bir ilah? Yani vasıfları nedir? Evsaf. Çünkü şunu unutmayın arkadaşlar. Sevmenin, korkmanın, çekinmenin, saygı duymanın, huşu duymanın birinci şartı tanımaktır. Karşımızdaki insan, mesela insanlar arasında söyleyelim bunu ilişkiler için. Karşımızdaki insanı tanıdıkça ona olan saygımız artar. Ona olan hürmetimiz artar, sevgimiz, muhabbetimiz artar veya tersi olur. İşte Cenab-ı Hakk'ı tanıyabilmemiz için hakkıyla değil, yani hakkıyla kimse tanıyamaz. مَا قَدْرُ اللّٰهَ diyor Cenab-ı Hak kendisi. Tabi o müşrikler için söylüyor ama olsun yani hiçbir insan için bu mümkün değildir. Hakkıyla tanımak, ee, efendim... Ama ancak bize gerektiği kadarıyla diyelim, bizi hizada tutacak kadarıyla da olsa tanıyabilmenin tek yoludur esma Hüsna bilgisi. Arkadaşlar ben de her fırsatta Ali Osman Tatlısu'nun Esma-i Hüsna şerhini tavsiye ediyorum. Efem geçen de soruyorlar, diyorlar ki siz çok tavsiye ettiğiniz için mi acaba piyasada devamlı tükeniyor? Ee, i̇nşallah öyledir. Yani inşallah ben sebep oluyorumdur buna. Ama yıllardır çok tavsiye ettiğim bir numaralı Esma-i Hüsna şerhidir benim nazarımda. Biz de onların yolundan giderek işte bir şeyler karaladık Diyanet Aylık Dergiye. 5-6 yıldır yazıyorum ben her ay bir esma esmadan birini. İnşallah onları toplayıp basacak arkadaşlar. Ben biraz daha zamanında söz verdiğim gibi yazıları gönderebilirsem. İşte Allah'ın büyüklüğünü bilmesi lazım bir defa diyor. Yani kalp huzurunun birinci şartı sen neredesin şu anda bunu bilmen? Neredesin? Kimin huzurundasın? ...sen şu anda kimden bahsediyorsun... Kimi ...yani o yüzden... E, ...bir hatırayı burada nakledeyim... ...diş hekimi bir arkadaşım anlattı bana da... E, ...Salih Tu hoca var... ...eskiler e, yani benim yaşıtlarım... ...çok iyi bilir... E, i̇lahiyat fakültesinin dekanlığını yaptı... ...uzun yıllar... E, ...eski... ...ulemamızdan... ...efendim bu hocamız... ...işte o diş hekimi olan arkadaşımıza gitmiş... ...muayenehanesine... ...dişlerini yaptırıyor... Ee, tabii ağzında çalışıyor diş hekimi o sırada konuşamıyor yani kendisi ee, Muayenehane'de de devamlı çalan bir radyo varmış o radyo kanalında bir program yapılıyormuş işte o sunucu konuşuyormuş bir taraftan yani ne zaman ki ağzındaki iş bitmiş çalkalamış hocamız çok da kibar bir insan ee, hep öyle biliyoruz kendisine Allah sağlık afiyet versin iki cihanda Efendim hayırlarla karşılaşsın hep e, Demiş ki Arkadaşa lütfen demiş Radyoyu kapatır mısınız demiş Ama radyoda da dini bir program Yayınlanıyormuş yani Arkadaşımız demiş ki e, Hocam rahatsız mı oldunuz Ben hep bu şeyi dinliyorum Bu programları bu kanalı dinliyorum falan demiş Yok demiş adam demiş Konuşurken demiş Allah Teala Hazretlerinden arkadaşı Ahmet'ten Bahseder gibi bahsediyor demiş Allah şöyle dedi, Allah böyle buyurdu, Allah böyle dedi. Yani bu nasıl bir edepsizlik demiş yani. Onun için bakın bizim cettimiz mesela hiçbir zaman tek başına lafzatullahı kullanmamış. Yani e, Cenabı ı Hak'tan bahsedeceği zaman lafzatullah demiş mesela, ismi celal demiş. Yani tek başına Allah bile dememiş. Allah Teala demiş, Cenab-ı Hak demiş. E, dolayısıyla arkadaşlar bunlar hep bilmekten kaynaklanıyor yani. Hani bildikçe... E, saygınız, hürmetiniz, sizin utancınız yani e, mesela benim Cenab-ı Hak karşısında en büyük utanç bana veren şey e, utanç duygusu veren şey arkadaşlar e, Allah Teala'nın e, inşallah anlatabilirim e, bana verdiği değer karşısında benim ona e, nasıl haksızlıklar yaptığımdır yani bana verdiği değerden kastım da şu ee, şöyle düşünürüm hep ee, çocuklarını yetiştiren anneler olarak. Mesela işte Cenab-ı Hak bize bir kudret verseydi, öyle bir gücümüz olsaydı ki işte çocuklarımızı istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Yani işte ne ne istiyoruz çocuğumuzdan? İşte erken kalksın. Öyle bir yapıyoruz ki herkes erken kalkıyor. İşte ne bileyim ne istiyoruz? İşte kötü bir söz çıkmasın ağzından. Öyle bir yapıyoruz ki ağzından hiç kötü söz çıkmıyor. Yani icbar edebiliyoruz. Hani böyle bir güç var bizde. Onu yapabiliyoruz. Öyle olsaydık hangimiz çocuklarımızı özgür bırakırdı arkadaşlar? Hangimizi özgür bırakırdık? Cenab-ı Hakk'ın benim üzerimdeki kudretini düşünün. Kendi üzerinizdeki kudretini düşünün. Siz onun eserisiniz. Yani çocuk bizim eserimiz bile değil. Bize emanet. Ama biz Allah'ın eseriyiz. Bize değer verdiği için bizi varlık alemine çıkarttı. Yani kendinizi şöyle düşünün. Çok değerli bir müzede sergilenen bir eser gibisiniz. Çünkü değer vermeseydi varlık alemine bile çıkmazdınız. Değer verdiği için bizi varlık alemine çıkarttı. Ve bizim üzerimizde sonsuz gücü var. Yani beni istediği gibi yapabilir. Hani beni cehennemlik olmayacak şekilde mum gibi yapabilir. Ama yapmıyor. Diyor ki ben sana bırakıyorum diyor. Sen seçmelisin diyor. Benim yolumdan gitmeyi diyor. Yani bana bu kadar değer veren. Çünkü... Benim acizane kanaatim arkadaşlar şu hayatta gözlemlediğim şeylerden birisi de... ...hiç kimse bir başkasını bu kadar hür bırakamaz elinde güç olan. Elinde güç olan herkes insanları manipüle etmeye, yönlendirmeye, yönetmeye, işte istediği şekle sokmaya... ...yok eşarbını şöyle bağlayacaksın, yok çorabın şu renk olacak, yok bilmem ne... ...yani Allah'ın tanıdığı sınırları bile daraltmaya yani... Ee, ne kadar gayret ediyor bir düşünün yani. Yani Efendimiz döneminde ondan sonraki dönemde işte kadınların İslam tarihindeki yerlerini düşünün. Ee, İslam ilim tarihindeki Muhammed Ekrem Nedvi'nin mesela Muhaddisat diye bir kitabı var. Ben de Nazife Şişman'ın bir makalesi sayesinde haberdar oldum. Ee, Türkçe'ye çevrilmemiş henüz. Muhaddisat diye bir eseri var. O eserle ilgili bir makale yazmış Nazife Şişman. Efendim orada görüyorsunuz mesela İslam tarihindeki kadınların e, ilimdeki yerlerini görüyorsunuz. Ve efendim bugün bazı insanların kadınları yapmak istediği şeye bakın yani. Hani camiye bile gidemez, işte ne bileyim yani okuyamaz, üniversitelere gidemez vesaire Yani demek istediğimi anlatabildim inşallah. Cenab-ı Hakk'ın e, bunu gördükçe, çünkü ben hayatım boyunca hep bu e, savaşı yapmak zorunda kaldım çeşitli aşamalarda ee, efendim bunu gördükçe Allah Teala'nın bana verdiği e, yani o nimetler imkanlar falandan çok hepsinden çok yani bana verdiği özgürlüğün ne kadar büyük bir e, değer olduğunu yani bana ne kadar çok değer veriyor bunu, gör, bunu görüyorum ve karşılığında e, bütün varlık aleminde yani benim anam babam dahil beni Herkesten çok seven insanlar dahil olmak üzere hiç kimse onun kadar bana değer vermediği halde allah, allah Teala kadar benim ona olan eksiklerime baktığımda gerçekten e, çok utanç duyuyorum arkadaşlar. Dolayısıyla işte buradaki haya, hayadan bahsettik ya dün o utanç yani hastalıklı bir utanç değil. Edep diyelim biz ona. Edepten doğan haya yani ben kime... Kime isyan ettim şu anda ya? Ben kimin aleyhine konuştum ya da kimin hakkında atıp tuttum bilir bilmez. Ee, ne, ne yapıyorum ben? Kimden bahsediyorum şu anda mesela? Ben bazı alimlerimiz hakkında konuşanlara da hayret ediyorum. Biyografisini okudunuz mu? Hayatını okudunuz mu? Yaptıklarını okudunuz mu? Eserlerini okudunuz mu? Siz kimsiniz? Kimin hakkında konuşuyorsunuz arkadaşlar yani? kimin hakkında bilmeden konuşmak işte bakın böyle bir şey. Ee, sadece 2 3 tane tweet görmüş, 2 3 tane YouTube'da video görmüş. Efendim ona bakarak bir alimi kendisinin ilimden bir behresi yok. Efendim bir alemin üstünün isminin üstünü çiziyor. Sen kimsin kardeşim? Senin eserinle sen bize ne öneriyorsun? Ee, ...anlatabildim inşallah. Yani bu utanma duygusunun, haya duygusunun bilgiden doğacağını... ...bunun da ancak Esma-i Hüsna bilgisiyle olabileceğini... ...tabii ki gücü yetenler klasik eserlerimizi de okusunlar... ...ama çağdaş yazılan eserler içerisinde benim en beğendiğim... ...Ali Osman Tatlısun'unkidir, onu da size söylemiş oldum. Bu vasıfların kuvvetliliği, yani Cenab-ı Hakk'ın efsafı... ...ondan bahsediyor... Kamil imanın kuvveti nispetinde ise de kişinin namaza durduğu yerde bu sıfatlardan ayrılmasının nedeni, yani haya, edep, takva, işte huzur, Allah'ın huzurunda olduğu bilinci, yani bunlar kişinin efendim imanının kemali kuvvetinde, düzeltiyorum demin Esma-i demiştim, hayır kişinin kendi vasıfları, kişinin kendi kalbinin evsafı yani haleti ruhiyesi imanının kemaliyle alakalı, e, kişi namaza durduğu yerde neden peki bu imanın kemali işlevsel olmuyor? Yani Allah'a bu kadar saygı duyan, bu kadar iman eden, ondan korkan, edep duyan, ona karşı hürmet besleyen bir kalp neden namaza durduğunda uzaklaşıyor bundan? Bunun nedeni diyor. Sadece düşüncenin dağınıklığı, zihninin başka şeylere bölünmesi, kalbinin niyazdan ırak durması, namaz kıldığının farkında olmaması gibi durumlardır. İşte o ana odaklanmak çalışmalarının psikolojide var, uzak doğu felsefelerinde var, tasavvufta var. Arkadaşlar İbnül Vakt olmak yani uzaklarda aramaya gerek yok. Bunun ama egzersizlerini işte hani bize bizim alimlerimiz ve alimlerimiz demeyelim. Yani bizim okuduğumuz eserler arkadaşlar benim görebildiğim kadarıyla ne yapmamız gerektiğini söylüyor bize. Fakat nasıl yapmamız gerektiği konusunda pek yardımcı olamıyor. Kendi yani diyor ki işte kalbini namaza toplamalısın. Evet tamam bunu ben de iman ettim buna yani bu kesin böyle ama bunu nasıl yapacağım? Nereden başlayacağım? Nasıl bir yöntem izleyeyim? Hemen böyle namaza durunca ben bunu yapmam gerekiyor deyince olacak mı bu? İşte burada problem var. O yüzden biraz psikolojiden falan yardım almamız gerekiyor. Çünkü onlar metotlar üzerinde çalışıyorlar. Yani işte dikkat dağınıklığı nasıl önlenir? Efendim anda odaklanmak, o ana odaklanmak nasıl sağlanır? Bunun egzersizleri var mıdır? Bu egzersiz meselesi o kadar önemli ki arkadaşlar. Mesela çocuklar küçükken hatırlıyorum zekanın biliyorsunuz çeşitleri var. İşte görsel zeka işitsel zeka, dokunsal zeka temelde üç çeşit. Yani öğrenme yöntemleri açısından. Efendim Türkiye'deki eğitim sistemi son durumu bilmiyorum. Ben kendi çocuklarım yetişirken eğitim sistemi çok ağırlıklı olarak işitsel zekaya hitap ediyordu. Mesela bizim şu anda yaptığımız da öyle odaklanarak dinlemeniz gerekiyor yani kulağı çok iyi olan işitmesi çok iyi olan işitme gücü değil yani işiterek öğrenme kabiliyeti yüksek olan çocuklar başarılı oluyor bu sistemde en şanssızlar da dokunsal zeka yani yaşayarak öğrenmek isteyenler işin içinden geçerek öğrenmek isteyenler. Bunlar bizim eğitim sistemimizde maalesef en şanssız çocuklar. Peki demiştim bir arkadaşıma yani ne yapacağım şimdi diyelim ki bu çocuk dokunsal biri, biri görsel işte eşitsel değiller mesela ee, ben ne yapmalıyım dedi ki egzersizler yaparak eşitsel zekalarını artırmaya çalışmalısın. İşte o egzersiz kısımları çok önemli madem bu kadar anlattık egzersiz de söyleyeyim dedi ki ee, onlar görmeyecekler onlar e, oturacaklar sen onlara bir kitap okuyacaksın birkaç sayfa okuyor Tabii bir hikaye çok küçükken yapılacak egzersizler bunlar okul öncesi dönemde efendim sen hikayeyi okuyacaksın 3-4 sayfa ilerleyeceksin ama en başta onlara söyleyeceksin dikkatli dinleyin size buradan sorular soracağım diyeceksin ve ilerledikten sonra dönüp işte e, diyelim ki tavşan e, işte ayıya ne demişti diye soracaksın Bakalım o böyle böyle dinleyerek aklında tutmayı öğrenecek demişti. Yani bakın şimdi bu egzersiz, evet işitsel zekamızı geliştirmemiz gerekir. Bütün kitaplar bunu yazsa ama hiç kimse bunu nasıl yapacağımızı anlatmasa, işte sıkıntı burada, Di mesela dini vaazlarda, dini eğitimlerde, dini kitaplarda sıkıntı burada. Ne yapmamız, işte çocuğunuzu inançlı yetiştirin, inançlarını kuvvetlendirin çocuğunuzu. Tabii ki amenna, peki bunu nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Hangi yöntemlerle yapacağım? Bütün mesele e, aslında o nasıl sorusunun içerisinde. E, nasıl sorusunu e, çözmeye çalışırken arkadaşlar bilimden yardım almaktan korkmayın. Çünkü bilim nasıl sorusunun cevabını verir. Din size e, bunların niçin yapmanız gerektiğini söyler. Niçin yapmalıyım? Niçin inançlı bir çocuk yetiştirmeliyim? Niçin namazım... ...mıkılarken kalbim orada olmalı. Din bunu söyler. Ama nasıl sorusunu mesela ahlaki boyutta, ibadet ve ahlak boyutunda tasavvuftan çok yardım alabilirsiniz. Çünkü o tasavvuf baştan sona yani bugünkü kulüp anlamındaki tasavvufları söylemiyorum. Yani böyle seçkinler kulübü gibi oraya giriyorsunuz işlerini sall oluyor falan. Onu söylemiyorum. Efendim klasik anlamdaki tasavvufi terbiye yöntemlerinden bahsediyorum. Efendim orada... E, yüzlerce yıllık e, tecrübe birikimi var. İnsanların bu işte e, kalp huzurunu mesela nasıl sağlayacakları konusunda çeşitli yöntemler var. E, onlardan istifade ederek insanları eğitiyorlar. Demek ki kalbin Odaklanamaması düşüncelerinin dağınıklığından, zihninin başka şeylere bölünmesinden ve kalbinin niyazdan ırak durmasından, namaz kıldığının farkında olmamasından kaynaklanıyor. Namazda uyanık bir şekilde devam etmesine engel olan hususlar kişiye hücum eden oyalayıcı düşüncelerdir. Kalbin kendisine gelmesini sağlayan ilaç bu düşünceleri atmaktır. Bunun için mesela e, çağdaş yazarlar, bu konuda benim okuduğum yani, şunu öneriyorlar, günlük hayatta herhangi bir şeyi yaparken yani, mesela işte mutfaktasınız, akşam yemeği için hazırlık yapacaksınız, o anda o işi yaparken sadece o andaki uyaranları düşünün. Yani ne sesleri duyuyorsunuz? Mesela ben şu anda dışarıda bir karganın öttüğünü duyuyorum, sokaktan bir satıcının geçtiğini duyuyorum. Sadece bunları düşünün diyor. Ve bunları kendinize cümleler halinde tekrarlayın. Şu anda bir kargo ötüyor. İşte hava çok sıcak ama hafif bir esinti var. İşte sokaktan bir satıcı geçiyor. Ben ıspanak ayıklıyorum. Akşama yemek hazırlıyorum. Biraz sanki ayaklarım bugün ağrıyor gibi. Neyse yani. Ne varsa. Ve hep böyle. Böyle devam edin yani. Bunu yapabildiğiniz sürece ana odaklanmayı ve daha kaliteli anları yaşarken de o anın feyzini hissedebilmeyi başarmış olacaksınız diye ben birleştiriyorum. Tabi onlar feyzden falan bahsetmiyorlar. Bunlar seküler, ladini, metinler ana odaklanma üzerine ciddi tavsiyeleri var. Efendim, kalbin kendisine gelmesini sağlayan ilaç neymiş? Bu düşünceleri atmak. Akşam ne olacak? Yarın ne olacak? Bunları atmak. Defedilmek istenen bir şey ancak sebebi yok edilmekle def edilir. Öyleyse önce bu düşüncelerin kalbe gelmesini sebeplerini bulalım. Yani niçin bizim kalbimiz böyle bin bir çeşit düşünceyle kaynar bir kazan gibi niye biz yaptığımız işe odaklanamıyoruz? Mesela sadece namaza değil okuduğu metne de odaklanamıyor insanlar arkadaşlar. Yani bu odaklanmanın bir egzersiz olduğunu söyleyeyim ben size. Önce çok kısa kısa egzersizlerle başlayın. Hayatımda hep böyle ee, günlük işleri e, ben yapmak zorundayım ve bunların içerisinde küçük boş anlar bularak o anlarda kendi yapacağım şeyi yapmak durumundayım. Yani hep böyle bir hayatım oldu. Hani böyle 5-6 saatim var oturacağım ve keyifli bir şekilde çalışacağım. Hiç böyle olmadı arkadaşlar. Olmuyor. Çok nadir. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? İşte yarım saatim var, 1 saatim var şurada da 2 saatim var, şurada 15 dakikam var. Bunları çok iyi değerlendirmem gerekiyor. Burada da en büyük avantaj odaklanabilmek. Eğer oturduğumda ben 15 dakika bir metni okurken, mesela dersten önce bir 15 dakika gözden geçirirken burayı çok iyi odaklanabiliyorsam 15 dakika fevkalade bir zamandır. Hatta 5 dakika da çok fevkalade bir zamandır. Yani o yaratıcı işlerde üstün başarılar yakalayanlar arkadaşlar an içinde an yaşayanlardır. Merak edenler zamanın coğrafyası kitabını okusunlar. Orada çok ilginç bir bölüm var. Yani bir, bir iki dakikanın içinde saatler günler yaşayanlar var. Saatlerce günlerce çalışılarak çözülebilecek bir şeyi bir dakikanın hatta bir dakikadan daha az bir zamanın içinde çözebilenler var. Şu anda yazarını hatırlamıyorum. Amerikalı bir yazar ama kitap çok güzel bir kitap. Zamanla ilgilenenler ama baştan sona bunu anlatıyor zannetmeyin. Sadece bir sayfa kadar bu konuyu anlatıyor. Zamanın çok çeşitli coğrafyadan coğrafyaya nasıl algıların değiştiğini anlatan güzel bir çalışma. Efendim, ee, dolayısıyla odaklanma egzersizleri yapın. Yani mesela televizyon açık. İşte insanlar oturmuş oturma odasında sohbet ediyorlar, çay içiliyor falan ve siz de mesela hemen Gazali'yi okumaya başlamayın. Diyelim ki orada işte Dostoyevski'nin bir romanını okumaya çalışıyorsunuz. İşte bir sayfa hiçbir şey düşünmeden okuyacağım. Mesela çok ciddi bir odaklanma aleyhtarı bugün cep telefonları ve şey daha doğrusu sosyal medya iletişimi yani. Sürekli mesaj gelmesi, bütün iletişimlerin seslerini kısın arkadaşlar. Eğer siz çok önemli bir cerrah değilseniz öyle olsaydınız şu anda beni dinlemiyor olacaktınız zaten. Çok önemli bir politikacı değilseniz, çok önemli dünyayı kurtaracak birisi değilseniz zaten bir dakika içinde mesaja bakmanız gerekmiyordur yani. Bütün iletişimin sesini kısın. Mesajlar falan geldiğinde ses gelmesin. Bir. İkincisi saat verin kendinize. Yani deyin ki ben şu anda işte saat 12.30 kitap okumaya oturuyorum. ikiye kadar telefona bakmayacağım ve 2'ye kadar gerçekten saat 2 olana kadar hiçbir şekilde telefona bakmayın yani böyle küçük egzersizler yapın namazın dışında ancak o zaman o egzersizlerle siz kendi kalbiniz, düşünceleriniz üzerinde e, kontrol kurmaya başladığınızda namazda da bunu başarabilirsiniz ama hiç dışarıda böyle salmışsınız yaşıyorsunuz kendinizi o, namaza gelince tam bir odaklanma yaşamak istiyorsunuz imkansız onu size söyleyeyim arkadaşlar Şimdi e, diyor ki, kalbe hücum eden bu düşüncelerin iki sebebi vardır, iki ana etkeni vardır. Ya bir dış etkidir bu ya da bir iç etkidir diyor. Önce dış etkileri söylüyor. Yani namazda bizim neden düşüncelerimiz dağılıyor? Bir defa dışarıdan gelen uyaranlar var. Etken dediği, etki dediği şey uyaranlar. Mesela kulağa gelen veya göze görünenler. Çünkü bunlar kalbimizde yer eder. Yani duyduğumuz ses üzerinde düşünürüz. Gördüğümüz görüntü üzerinde düşünürüz. Niyeti güçlü, himmeti yüce olan bir kimseyi, himmet yani odaklanmanın bence Osmanlıcası arkadaşlar. Bilmiyorum yanılıyor olabilirim ama burada öyle anlıyorum. Niyeti kuvvetli, ben yani bu namazı bilinçli bir şekilde kılacağım diyorsunuz. Himmeti Yüksek olan bir kimseyi, odak, odaklanması yüksek olan bir kimseyi duyuları üzerinde cereyan eden olaylar oyalayamazken. Mesela diyelim ki ben e, Dostoyevski'den bir roman okuyayım dedim ya. Şimdi siz eğer o romanla ilgili herhangi bir ödev falan hazırlamayacaksanız tabii ki böyle işte yarı odaklanarak, yarı odaklanmayarak okuyabilirsiniz. Ama diyelim ki yarın o romanla ilgili bir sunum yapacaksınız ve bitmedi. Ve sizin de çok vaktiniz yok. Şu anda oturma odasında başka yeriniz de yok. Burada onu tamamlamanız gerekiyor son bölümü. Nasıl odaklanırsınız arkadaşlar? İşte yani himmet, niyet. Niçin yapıyorsunuz yani? Bunun niçin yapıyorsunuz? Bunla, bu niyet ve himmet yüksekse dışarıdaki etkenler sizi daha az oyalıyor. Zayıf birisini meşgul etmesi ise kesin. Yani himmeti zayıf, niyeti zayıf, bunu meşgul etmesi kesin bu dışarıdan gelen uyaranlar. Düşüncelerini her cümerce der, karman çorman eder. Bu sebepleri yok etmenin yolu gözleri kapamak. Mesela eğer gerçekten odakla aslında namazda gözleri kapamak mekruhtur. İlmihal okuyanlar bilir e, ama eğer odaklanmanıza yardım edecekse kapatabiliyorsunuz. Veya namazı karanlık bir mekanda kılmak yahut hissiyatı meşgul edecek şeyleri göz önünde bırakmamak. Görüş mesafesinin fazla açılmaması için namaz kılarken duvara yakın durmalı. Yollarda, nakışlı yerlerde, işlemeli, cicili bicili yaygılar üzerinde namaz kılmaktan kaçınılmalıdır. Mesela bu odaklanma ile ilgili üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere rehberlik eden PDR'ciler çok güzel yayınlar yapıyorlar. İşte diyor ki mesela bir orada bir şurada bir burada çalışma diyor ders. Ders çalışan yer belli olsun diyor. Ve oraya gittiğin an mesela ben kokunun da çok etkili olduğunu düşünüyorum. Burada temas edilmemiş ama... Aromaterapi çalışan arkadaşlardan bu konuda yani bilimsel anlamda çalışanlardan yardım alın. Arkadaşlar mesela ben bir dönem denemiştim çok faydasını gördüm ama sonra sürdüremedim zor bir şey. Belli bir kokuyu belli bir ders sırasında, koku dediğim ama şey tamamen doğal yağlar. Yani suni bir takım kokulardan bahsetmiyorum. Diyelim ki bir koku var bunu sadece Esma Hüsna okurken, Esma Hüsna çalışırken kullanıyorum, açıyorum bir pamuğa damlatıyorum böylece ne oluyor o koku beynimi uyarıyor yani bunu bu özellikle suç biliminde de ben biraz polisiye izlemeyi de severim mesela şahitlerin bir olaya şahitlik etmiş ama unutmuş o olayı üzerinden çok zaman geçmiş tekrar o olayı canlandırabilmek için kokulardan yardım alıyorlar arkadaşlar kokunun müthiş bir hafızası var diyelim ki o olay sırasında taze pişmiş bir ekmek kokuyorduysa o ekmek kokusunu hatırladığında olayı da hatırlayabiliyor yani işte koku olabilir, hep aynı seccadede namaz kılmak olabilir, hep aynı yerde namaz kılmak olabilir. Bunlar yardım eden şeyler. Çünkü oraya alışacaksınız, o seccadeye de alışacaksınız. Artık o görseller sizin dikkatinizi dağıtmayacak. O yüzden mesela klasik dönemdeki ulema camilerin kıble duvarının süslenmesini mekruh görmüşler arkadaşlar. Yani hemen buradan şimdi bugün için fetvalar üretmeye çalışmayın. Sadece yani ne kadar de detaylı düşünmüşler bu konuyu diye size hatırlatmak istiyorum. Siz kendi namaz kılacağınız yerlerde bunlara dikkat edebilirsiniz. Yani mesela südre kullanmak bile değil mi? Efendimizin sünneti eğer açık bir alanda namaz kılıyorsanız önünüze sizin yani secde yerinizin sınırını gösteren bir çubuk bile dikmeniz bakışınızı topluyor. Yani size orada bir mekan oluşturuyor. İşte bu da arkadaşlar neden fiziki şartlar koşuluyor ibadet etmek için? Biz zaten Allah'ı kalbimizde anamaz mıyız diyenlere de bir cevap olsun. Çünkü bizim arkadaşlar fiziki bir boyutumuz var. Ve manevi boyutumuz bu fiziki boyuttan böyle bıçakla kesilir gibi ayrılması imkansız. Bunlar karşılıklı olarak birbirini etkiliyor. Hatta ben diyorum ki insanlara mesela sabah kalktınız pijamayla, yapmayın ama diyelim kahvaltınızı ettiniz e şimdi sokağa da çıkmıyorsunuz akşama kadar pijamayla öyle bir odaya oraya buraya gezdiniz efendim yani saçınızı taramadınız işte üstünüze doğru düz üst bir şey giymediniz yani nasıl hissediyorsunuz kendinizi o gün bir de yani biraz daha dikkatli giyindiğinizde bir de gran tuvalet giyindiğinizde nasıl hissediyorsunuz aynı kişi misiniz yani dolayısıyla arkadaşlar bizim fiziğimizle ...iç dünyamız arasında bir etkileşim vardır. Çünkü bunlar birbirinden ayrı ayrık değil, tevhid tevhid esası hakimdir. Bütün kainatta arkadaşlar. Yani dışarıda öten kuşla sizin düşünceleriniz arasında bile bir etkileşim vardır. Ama aynı insanlar mesela gezegenlerin sizin doğum tarihinizde falan gezegenlerin falan konumda olmasının sizi etkilediğini düşünüyorlar. Karakterinizi buna inanabiliyorlar yani. <gülüyor> aynı şekilde. Dolayısıyla bu arada onun da tamamen kişi, insanların tahmininden ibaret olduğunu, ilmi bir tarafı olmadığını da söylemiş olalım astrolojinin. E, duvara yakın durmalı, yollarda, işte icicili bicili yerlerde. Yani diyor ki dışarıdan mümkün olduğu kadar az uyaran almaya çalışmalısın. Peki iç etkilere gelelim. Asıl mesele burası diyor. Kalbi etkileme noktasında bu sebepler dış etkenlerden çok daha kuvvetli e, dir. Dünya vadilerindeki düşüncelerle tıka basa doymuş kimse fikrini bir noktada toplayamaz. Yani arkadaşlar dünyaya düşkünlüğünüz arttıkça, dünyadan aldığınız hazlar çeşitlendikçe, dünya hırsları sizin için önemli oldukça, sizin e, ahirete yönelik düşüncelerin, işte kalp huzurunun, oradaki ihlasın, takvanın ne bileyim e, kendilerini, Kalbinizde yer bulması giderek zorlaşır. Bunlar yoktur demiyorum. Ama bir kalbinizi şöyle düşünün. Yani kalbin bir alanı var, bir kapasitesi var. Bu kapasiteyi siz nasıl kullanıyorsunuz şimdi? Yani burada işte sizin için yemek yemek konusu ne kadar bir yer işgal ediyor? Çoluk çocuk konusu ne kadar yer işgal ediyor? Bu vesileyle sabah okuduğum bir şeyi paylaşayım. Bir arkadaşımız soru sormuştu. Onun için biraz bakınırken sağa sola Haluk Dursun Hoca'nın Allah rahmet eylesin ben de kendisinden hem kitaplarından hem eğitimlerinden istifade etmiş bir insanın mekanı cennet olsun. Onun işte onun hakkında bir soru böyle bakıyorum sağa sola Google'da ararken şey çıktı karşıma. Cenaze töreninde kızının yaptığı bir konuşmada bir cümle arkadaşlar demiş ki babam insanın kendisini üzüntüye bırakmasından hiç hoşlanmazdı. Çok önemli bir cümle. Çünkü hayatınızda hep üzüntüler olacak. Bana gösterin bir insan, yani ben tanımadım. Bakın bazen söylüyorum, bazen diyorum ki kendimi öyle hissediyorum ki sanki yüz tane hayat yaşamışım. Çünkü o kadar çok hayat hikayesi dinliyoruz, o kadar çok böyle sorularla muhatap oluyoruz ki kişisel hayat hikayeleri sorularıyla. Onların hepsiyle empati kurduğunuzda yani yapabiliyorsanız... Ee, ...acayip çok zengin, çok çeşitli hayatlar yaşamış gibi oluyorsunuz. Acizane kanaatim, her hayatın kendine göre çok derin üzüntüleri var arkadaşlar. İşte kendinizi bırakır, bırakıyorsanız o üzüntülere tabii ki namaza odaklanamayacaksınız. Zevklere bırakıyorsanız, hırslarınız çok çeşitliyse ne oldu? Kapasite onlarla doldu. Kenarda bir yer kaldı takvaya, huşuya. Çok minik bir yer kaldı yani. Kalp işgal oldu. Yani kalbinizde hangi amaçlar, gayeler, hedefler, efendim e, meşgaleler, hazlar, üzüntüler, sadece hazlar değil, üzüntüler de kalbi işgal eder arkadaşlar. Hatta bana sorarsanız, biz kadınlar melankoliden biraz hoşlanırız, yani e, hazlardan daha fazla yer, yer işgal eder. Onun için kendi kişisel üzüntülerine çok kapılmak da e, bana sorarsanız çok bencilce bir şeydir. Biraz iddialı bir laf ama üzerinde düşünün yani. Düşüncelerini ne olur bunlar bu kalpteki e, efendim işte dünya düşünceleriyle tıka basa dolmuş olan kalp bu kalbin düşünceleri sürekli olarak bir alandan öteki alana doğru uçar durur böyle birisi için gözlerin yumulması bir fayda sağlamaz bunu gidermenin yolu nefsi namazda okuduklarının manasını anlamaya zorlamak böylece nefsin düşüncesini başka alanlara kaydırmamak bunun artık ne kadar önemli olduğunu söyledim evvelce. Namaz kılan kimsenin bu hususta iftitah tekbirini almadan önce ahireti, münacat yerinin ehemmiyetini, her şeyi gören Allah Teala'nın huzurundaki makamın büyüklüğünü nefsine hatırlatması kendisine yardımcı olur. Yani eskiler mesela ben dikkat ediyorum bizden yaşı büyük olanlar, daha halk eğitimi almış olanlar. Yani bizler kadar da okumamışlar arkadaşlar. Namaza pat diye durmuyorlar onlar. Dikkat ediyorum buna. Seccadenin başına bir geçiyorlar, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Böyle diyorlar. Bir yani bir dakika olmasa da bir epey bir zaman geçiyor. Sonra Allahü Ekber diyorlar. Biz neredeyse seccadeye giderken yolda Allahu Ekber deyip namaza duracağız yani. Bir şey bir geçiş sağlıyorlar. Hatta rahmetli Ali Murat Daryal Hoca Osmanlı cami mimarisini anlatırken neden geniş bahçelerin ortasına camilerin yapıldığını ee, sormuştu çünkü o ee, bahçe kapısından yani onun başka başka mimari de isimleri vardır da ben bilmiyorum şimdi orada daha avluya girdiğinizde camiye yürüyene kadar dünyayı arkanızda bırakabilmeniz için demişti böyle sokaktan hop diye camiye girilmez demişti o zaman o şeyi sağlayamıyorsun o geçişi sağlayamıyorsunuz demişti Allah rahmet eylesin eğer namaz kılanın kabaran düşünceleri bu müsekkin ilaçlarla yatıştırılamazsa, yani kimin huzurundasın düşün, ne okuyorsun düşün, buna, bunlara odaklan olmadı, gene de olmuyor. Bu sefer diyor, Damarların derinliklerinde bulunan hastalık maddesini kökünden kazıyacak bir ilaca başvurmak gerekir. Yani bunda dünya düşünceleri çok derinlere inmiş. Şimdi bunu daha kökünden kazımamız lazım. Yüzeysel tedbirler işe yaramıyor. Bunun yolu da kişinin kendisini kalp huzurundan uzaklaştıran hususları araştırmasıdır. Yani burada ben sana bir şey yapamam. Bu senin kişisel yapınla alakalı. Sen Ne geliyor senin aklına? Neler senin için önemli? Bunları, nedir bu aklını devamlı işgal eden şeyler? Bunları sen kendin bulup çıkaracaksın. Kuşkusuz nefis kişinin önem verdiği meselelere yönelir. Nefisçe mühim olan şey, yani senin önceliklerin, kişinin şehvetleri yüzünden önem kazanmıştır. Şehvetleri dediği nefsani arzuları arkadaşlar. Öyleyse kişi bu şehvetlerden sıyrılmak ve o türlü bağlardan kesilmekle nefsini cezalandırması lazım. Burada size bir şey tavsiye edeyim. Ben çok faydasını gördüm. Arkadaşlar önceliklerinizi yazın. Yazarak düşünün. Bir kağıt çıkarın. Ama çok böyle üzerinde düşünerek yazmayın. Kağıt çıkarın. Benim hayatta en çok değer verdiğim şeyler neler diye yazın. Görün yani. Ama bunu yazarken de arkadaşlar kendinizi kandırmayın. Gerçekleri yazın yani. O kağıdı sizden başkası görmeyecek. Çünkü çok ilginç. Mesela ben bunu insanlara sorduğumda en önemli şey benim için Allah rızası diyor. Ama yani hayatımda buna yönelik hiçbir şey yok. Hani görünür de. Anlatabildim mi? Yani gerçekten sen neye önem veriyorsun? Mesela ben kendimde şöyle bir deney yapmıştım. Önem verdiğim şeyleri yazdım bir kağıda. O kağıdı kaldırdım. Hiç bakmadan. Sonra başka bir kağıt çıkardım. Şimdi de dedim nelere vakit ayırdığını yaz. Yani... Bir gün içinde, bir hafta içinde en çok nelere vakit ayırıyorsun? Vaktin neye gidiyor yani? Dolayısıyla o zaman asıl ortaya çıkıyor gerçekten neye önem verdiğin. Anlatabildim mi? Yani işte ben okumayı, kitap okumayı çok severim. Peki yani ne kadar okuyorsun günde? Hani bir toplantıda öyle bir şey başıma gelmişti. Ben oradayım diye herhalde herkes ben Kur'an okumayı çok seviyorum. Hayattaki en büyük zevkim Kur'an okumak diyor. Allah Allah kendi kendime düşünüyorum arkadaşlar. Bunların yüzde doksanı, bunu söyleyenlerin yüzde doksanı, tanıyorum çünkü. E, kekeleyerek Kur'an okuyor. Hece hece. E, Tasihi huruf yok, meharici huruf yok, sıfatı huruf yok, tecvidin yarısı yok. efendim Ve kekeleyerek okuyor. Yani bir insan hayatta bir numaralı zevkin senin Kur'an okumaksa ve gerçekten e, her şeyden üstünse senin için Nasıl 30 yıldır hala böyle Kur'an okuyorsun değil mi? Gerçekçi değil. Yani bu öncelikleriniz konusunda kendinizi kandırdınız mı? Zaten umutsuz vakasınız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kendi kendini de kandırmış. Efendim, ben işte prensesim diye dolaşan e, insanlar var dünyada. Öyle zannediyor kendisini. yapacağım bir şey yok. Çünkü e, ne diyeceğim ona? Hayır öyle değilsin. Sen nasıl diyeceğim? E, ya da ben hangi hakla öyle diyebilirim? O kendisini öyle ifade ediyorsa biz... Değil mi? İnsan beyan esastır bizde. Yani kişi kendisini nasıl beyan ediyorsa biz onu öyle kabul ederiz. O artık onun işi Allah'a kalmış oluyor. Onun için arkadaşlar kendi kendinizi kandırmadan bunu yapın. İşte o öncelikleriniz, mesela ben baktım çok yıllar önce yapmıştım bunu. Yani bir 15-20 yıl oluyor yapalı. Efendim baktım ki önceliklerim arasında ilk beşe giren şeyler... Öbür tarafta geçirdiğim zaman, verdiğim zaman konusunda ta 20. 30. sıralarda geliyor. Yani şu anda tam sıralamayı hatırlamıyorum da. Mesela ayırdığım zaman hanginiz der ki, şu an için söyleyelim, hanginiz der ki hayatta en önemli şeyleri yaz dediğimde size arkadaşlar yazın. Onun içinde mesela diyelim ki 15 tane yazın. 15. sırada bile sosyal medyada vakit harcamak gelir mi? Yani işte Instagram'da dolaşmak. Youtube'da dolaşmak gelir mi öncelikler arasında? Aklımıza gelmez. Ama ayırdığınız bir gün içinde ayırdığınız vakitte arkadaşlar ilk beşin içinde bazılarımızda, çoğumuzda. Onun için böyle yüzleşmiş oluyoruz kendimizle yani. Ee, bir de ben bir dönem e, vaktimi nerelerde harcadığımı da yazdım. Yani günlük tuttum arkadaşlar bir altı ay kadar on dakikayı bile yazdım. Yani ben bugün nerede vakit harcadım? Neye vakit harcadım? İşte abdest almak şu kadar, işte üstümü değiştirmek şu kadar, işte yemek yapmak şu her şeyi, her şeyi yazdım arkadaşlar. O zaman gördüm ki mesela en çok vakit uykudan sonra yolda gidiyor benim için. Bundan sonra dedim karar verdim bu yolu minimize etmem lazım. Nasıl minimize edeceğim arkadaşlar? O zaman işte uzakta bir alışveriş yeri var bir de yakında alışveriş yeri var yakındakinden yapıyor ama uzaktaki daha kaliteliymiş daha şeymiş hayır çünkü benim vaktim gidiyor yani hani bu sizin için neyin kıymetli olduğuyla da alakalı bir şey bunu kendi kişisel e, hedeflerinize göre siz kendinize uyarlayabilirsiniz bir dönemde şeyi yazdım nereye para harcıyorum 6 ay kadar da 5 liraları bile 2 liraları bile yazdım arkadaşlar nereye para harcıyorum ben yazdım yazdım yazdım Burayı biraz beğendim arkadaşlar. Bir numarada hediye var. Bir numara. Aylar boyunca hiç değişmedi. Hala hala yazıyorum. Değişmiyor. Bir numara arkadaşlar hediye ve bağış yani çıkıyor. Dolayısıyla o güzel. Demek ki orada değişiklik yapmaya gerek yok. Ama bazen israf ettiğim yerler oluyor. Mesela hemen kendimi demek ki bir dahaki ay bunu toparla diyorum. Buraya bu kadar harcanmaz diyorum. Yani yazmanız... Arkadaşlar sizin farkındalığınıza çok yardım eden bir şey ama kendinize çok da eziyet etmeyin. Mesela burada bir rivayet aktarıyor çok meşhurdur bu hadis kitaplarında geçer arkadaşlar. Asıl ı Saadet'ten böyle hikayeler anlatılan yerlerde çok anlatılır. Rivayete göre sahabelerin ileri gelenlerinden Ebu Talha içinde ağaçlar bulunan bahçesinde namaz kılarken uçarak daldan dala konan ve çıkış noktası arayan bir kumru görür. Çok hoşuna gider. Yani kuşu izliyor böyle. Nasıl daldan dala konuyor, nasıl uçuyor falan diye. E, namazın içinde derken kaç rekat kıldığını unutur. Ve olayı gelip Peygamber Efendimiz'e anlatır. Sonra da der ki, Ya Resulallah bu bahçe sadakam olsun. Beni namazdan alıkoydu diyor. Yani işte demin himmet dedi ya arkadaşlar, değer, sizin değer sıkılanınızda namaz nerede? Hani kılalım da aradan çıkaralım. Böyle mi? Yani yoksa... Efendimiz'in dediği gibi erihna ya Bilal dermiş peygamberimiz namaz vakti yaklaşınca. Hani ezan oku da bir rahatlayalım ya Bilal namaza durup. Biz de namaz kılalım da rahatlayalım diyoruz. Yani namaz kılalım bitsin de aklımızda durmasın bir rahat rahat oturalım diyoruz bakın. Bunu söylüyoruz yani günlük hayatta. Evet şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler diyor. Yine bir başka zat da dal bastı hurma ağaçlarıyla dolu hurmalığında namaz kılarken namazda ağaçlara bakar, manzara çok hoşuna gider derken kaç rekat kıldığını unutur. Varır, keyfiyeti halife Osman radıyallahu anh'a anlatır ve bahçem artık bir sadakadır. Onu aziz ve celil olan Allah yolunda sarf et der. Hazreti Osman da hurmalığı elli bine satar. İşte diyor bu illeti yani senin nefsin böyle okuduğunu düşün. İşte seccadeni duvara yaklaştır falan bu tip zahiri tedbirlerle baş edemiyorsan hak hala dikkatini dağılıyorsa senin dikkatini dağıtan şeyi bul kalbinde ve onun kökünü kes diyor. Mesela bu bahçe ise kolay diyelim ki. Kolay olan var mı bilmiyorum aramıza. Sadaka veriyorsun gidiyor. Ama evlatsa mesela çok sevdiğin biri ise Orada da arkadaşlar o aşırı sevgiyi kurban etmen gerekiyor. Benden söylemesi. Aşırı sevgiyi yani Hz. İbrahim'den İsmail'i kurban etmesini isterken allah Teala gerçekte İsmail'i kesmesini istemediğini, gerçekte kesmesini istediği şeyin kalbindeki İsmail sevgisi olduğunu anladık değil mi biz o hadiseden? Ve bunu çok güzel anlatır Ali Şeriat'i Haç kitabında. Şimdi Ali Şeriat'i tavsiye ettim diye de kıyamet kopacak. Hiç korkmuyorum sizden arkadaşlar. İstediğiniz kadar eleştirin. Ben kaç yaşındayım biliyor musunuz? Yani siz gelirken biz dönüyorduk o yollardan arkadaşlar. Her insandan ben istifade ediyorsam, doğulu batılı benim için fark etmez, istifade ediyorsam ve o insan hakkında... Bir insanı tavsiye etmek onun bütün fikirlerini tavsiye etmek değildir. Kitaplardan korkmayın arkadaşlar. Kitaplardan korkarsanız bugünün insanına hiçbir şekilde cevap veremezsiniz. Hitap edemezsiniz. Bugünün insanına bir şey anlatamazsınız arkadaşlar. Bir toplantıda bir filmin yasaklanmasından konuşuyorlardı. İşte diyorlardı ki bu filmi yasaklayalım. Tamam Türkiye'de... Yani ne olursunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Kuzey Kore gibi falan olursunuz. Hani orası da nasıl bilmiyorum da. Dünyadaki imajını söylüyorum. Yani mümkün mü artık bu dünyada bir şeyi yasaklamak arkadaşlar? Bu dünya, şu andaki dünyada bu iyidir, kötüdür demiyorum. Şu andaki dünyada herhangi bir şey, Wikipedia'yı yasakladık, işte ona da girme yolları buldu insanlar değil mi arkadaşlar? Yani dolayısıyla bundan korkmamak gerektiğini düşünüyorum. Hazırlıklı olmak, alternatifini bilmek, doğruyu yanlışı ayırt edebilecek kriterler, kriter sahibi olmak... Ee, ...sağlam bir eğitim, sağlam bir temeli olmak... ...eğer siz çocuğunuza, gencinize arkadaşlar sağlam bir kriter verememişseniz... ...hangi e, sapkınlıktan onu aman uzak dur, aman bunu okuma diyerek koruyabilirsiniz ki... ...kaç tanesinden koruyabilirsiniz bana söyleyin arkadaşlar, kaç tanesinden? Yani e, acizane kanaatim böyle, hoşlanmayabilirsiniz... ...tabii ki herkese göre mecralar var arkadaşlar... Ee, Ali Şeriatin'in haç kitabı haç üzerine yazılmış benim bildiğim en şahane kitaptır arkadaşlar. Ali Şeriatin'in başka kitaplarında başka şeyler olabilir ama haç kitabı çok şahanedir. Hacca gitmeden önce, Umre'ye gitmeden önce mutlaka okumanızı tavsiye ederim. İşte o kalbimize kök salmış olan şey, mesela işte elbiseleri çok seviyorum. Ben şu elbisem geldi aklıma namazda hep ve Ay namazı karıştırdım kaç rekat olduğunu. Tamam o elbiseyi giymeyeceğim sadaka olarak veriyorum. Çok kolay. Yani bu da zor da bu çok kolay. Peki ama mesela bir ilişkiyse benim kalbimi işgal eden şey. O ilişkiye verdiğin değeri kurban etmen gerekiyor. Fazla değer veriyorsun o ilişkiye. Burası çok zor arkadaşlar. Onun için işte Ali Şeriat'ı diyor ki hacda diyor kurban keserken bil ki diyor senin kalbindeki İsmail neyse onu kurban etmeye niyet et mesela Kierkegaard var bunları tavsiye edince çok bozulmuyorlar yani mühim olan Müslümanlardan onların istediklerini tavsiye etmem Müslüman olmayanlara çok sataşmıyorlar Kierkegaard bir filozof arkadaşlar o 20. yüzyılın işte başlarında yaşamış 19. yüzyıl evet yok tersindir. 20. yüzyılda yaşamış Efendim diyor ki e, o da e, Korku ve Titreme diye bir kitabı var. Bu kurban etme hadisesinden bahsederken. İbrahim diyor kesme, o onlar İshak diyorlar kurbanlığa biliyorsunuz ehli kitap. Efendim İshak'ı kesmeden diyor geri dönerken artık İshak onun için aynı İshak değildi diyor. Yani siz bir defa bir şeyi kurban ettiniz mi zihninizde? Yani zihninde o biz söyleyelim şimdi kendimiz için. Hazreti İbrahim İsmail'i kurban etmeye karar verdi mi? Bitti artık. Kurban etmese bile artık İsmail onun için aynı İsmail değil. Neden? Çünkü kalbindeki yerini ayarladı. Onu ayarlamasa kurban etmeye gidemezdi zaten. İşte siz de hayatta olan bitenin ...kalbinizdeki yerini ayarlayamadığınız zaman arkadaşlar... O, ...o sizi namazda da meşgul edecek, uykunuzda da meşgul edecek... ...rüyalarınızı da kabusa dönüştürecek, ifsat edecek... ...o kanalları kapayacak, sizin feyiz kanallarınızı kapayacak... ...yani kalbiniz bir çamur gibi böyle kaplanacak... ...öyle düşünün arkadaşlar... ...konuyu diyor bir örnekle e, somutlaştıralım diyor Gazali... ...efendim... Ee, birisi kendini dinlemek için bir ağacın altına oturuyor, zihnini dinlemek için. Ağacın dallarındaki serçeler ötüşmeye başlıyor, zihnini dağıtıyorlar. O da elindeki sopayla serçeleri kovuyor, tekrar oturuyor, serçeler tekrar e, cıvıldaşmaya başlıyorlar. Bu durum böyle sürüp giderken, senin bu tavrın dolap beygirinin durumundan farksızdır, bundan bir sonuç alamazsın. Serçelerden kurtulmak istiyorsan ağacı kes denir ona. İşte şehvet ağacı da böyledir diyor. Şehvet ağacı, şehvet burada cinsellik değil sadece arkadaşlar. Bütün nefsani tutkular. Şehvet ağacı kökleşip dal budak saldığında kuşlar, ağaçlar, sine e sinekler de pislikler üzerine kümelendikleri gibi dünya düşünceleri de bu şehvet ağacının cazibesine kapılıp kalbi kaplar. Pisliklere konan sinekleri oradan uzaklaştırmak bir hayli uğraş ister. Çünkü sinekler kovuldukça geri dönerler. Bundan dolayı zihne gelen hatıralar da böyledir. Bu şehvetler pek çoktur. Dolayısıyla senin ne yapman gerekiyor sineklerden kurtulmak istiyorsan o pislikten kurtulman gerekiyor. Pislik orada durduğu sürece sen sinekleri kovalasan bile tekrar gelecekler diyor. Bu şehvetlerin hepsinin, senin kalbindeki bütün o tutkuların dayandığı tek bir temel kök var. O da dünya sevgisidir. Dünya sevgisi bütün hataların başı, her eksiğin esası ve her bozgunculuğun kaynağıdır. Efendim en son şunu söylüyor, ben bunu başka mesaj kanallarında da yazdım unutmayalım diye, kayda geçsin diye. Dünya ile coşku duyan Allah ile olmaktan, ona niyazda bulunmaktan heyecan duymak. Yani namaz Peygamber Efendimiz için namaza duralım da rahatlayalım. Nedir bu dünyanın şeyi ya sıkıntısı ya. Namaza duralım da bir rahatlayalım. Bir böyle coşalım diyordu Peygamberimiz. Bizim için ise dünya o kadar mühim bir hedef ki namaz aradan çıksın da rahatlayalım. Namazdan da vazgeçemiyoruz. Namaz aradan çıksın da bir rahatlayalım. Böyle düşündüğümüz sürece diyor biz ee, o coşkuyu, o heyecanı, o huşuyu, o huzuru, o kalp huzurunu duymamız imkansızlaşacak diyor Gazali. Cenab-ı Hak hepimize e, o kalp huzurunu nasip etsin arkadaşlar. İsmail'lerimiz neyse, kalbimizdeki İsmail'ler neyse onları iş işten geçmeden efendim gerektiği gibi kurban edebilenlerden ve e, orada en yücede bulunması gereken o hiyerarşi neyse o sırayla Efendim, kalbimizi yeniden tanzim taz, taz, edenlerden etsin Rabbimiz. Bundan sonraki bölüm namazın rükün ve şartları yerine getirilirken ne düşünmeliyiz, ne hissetmeliyiz, kalbimiz nasıl bir duruma durum almalı, ezan okunurken ne yapmalıyız, abdest alırken işte namaza hazırlanırken, namaza durduk, her bir aşama nasıl olmalı bunları anlatacak. İnşallah onları da haftaya anlatırız. Allah'a emanet olunuz. Cenab-ı Hak Zorluklarınızı kolaylıklara tebdiyle eylesin inşallah.